Üçüncü söz, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâ su'budu, ey insanlar, ibadet ediniz. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, hırs ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler, ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyükkar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hifvet, yalancı bir rahatlık görür i̇ntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise muhaddi hulasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her aduvlu alt ve mağlup edecek iki kıyıyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider, bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbah nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında. Ve ruhu hassiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci hem her şeyden her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalle maksuda yetişir. Orada asi kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden haf etmeyerek rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o maklul şehre yetişir, orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefs-i serkeş bil ki o iki yolcu bir muti kanun ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki... ...âlemi ervahtan gelip... ...habirden geçer. Ahirete gider. O çanta ve silah ise... ...ibadet ve takvadır. İbadetin kendam... ...zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık... ...ve hafiflik var ki... ...tarif edilmez. Çünkü âbit namazında der... ...işhedü en lâ ilâhe illallah... ...yani halik ve rezzak... ...ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat... O'nun elindedir. O hem fikimdir. Abes iş yapmaz. Hem rahimdir. İhsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istina edip her musibete karşı kahassun eder. İmanı ona bir emniyet tamme verir. Evet. Her hakiki hasanat gibi cesaretin dahi menba imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı galarettir. Evet tam münevverül kalp bir abidi küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i samedaniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise... Gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerine titrer. Acaba bu serseri yıldız arzumuza çarpmasın mı der. Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta Sermaye ve iktidarının dairesi elin nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri de belaları ise dairesi gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geliştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu, beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür derk eder. Manundur ki zararsız yol, zararlı yola, velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan uburiyet yolu, zararsız olmakla beraber ondan dokuz ihtimalle bir saadeti i ebediyye hazinesi vardır. Fırs ve sefahet yolu ise, hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsız olduğu halde ondan dokuz ihtimalle şekavet-i ebediyye helaketi bulunduğu, İcma ve tevatür derecesinde hatsiz el ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir. Ve ehli i ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. En Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi alet taati ve tevfik bize... Taat ve muvaffakiyet nasip eden Allah'a hamdolsun demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.